Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ve sahbihi ve men tebi'aun bi ehsanin ilahiyumiddin. ba'd bugün 24 Mart 2012 Cumartesi. Selefin Fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin 15. dersi. Şimdi kardeşler e, derse başlamadan önce böyle genel bir hatırlayalım ne işlediğimizi. Sesi de açalım inşallah. Ee, şimdi öncelikle biz birkaç ders ne yaptık? İmanın hakikatini anlattık. İman hakkında birçok bilgi verdik. Ne dedik? İmanın hakikatini işte kalb ile tasdik, dille ikrar, azalarla amel dedik. Sonra imanın artma ve eksilmesi meselesine değindik. Sonra imanla İslam arasındaki farka kısaca değindik. Sonra imanda istisna meselelerini ele aldık vesaire Hatırlarsanız sonra ne dedik biz? Dedik ki e, biz... İman hakkında genel bilgi verdikten sonra ki bu 3-5 ders sürdü ne dedik? Dedik ki iman meselelerini en başa alacağız ve meseleleri tek tek ele alıp geniş bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi biz e, imana dair genel malumat verdikten sonra yani işte kalb ile tasdik, dille ikrar, azalarla ameldir, artması, eksilmesi, imanda, imanla İslam arasındaki fark, imanda istisna vesaire bütün bunları e, anlattıktan sonra başa döndük ya hatırlarsanız, başa döndük mesellerde. Başa döndükten sonra biz hangi meseleyi aldık? Kim hatırlayacak? Hangi meseleyi aldık? Yani imanın tavsilli meseleleri hangi meseleyle birlikte başladı? İman, amelle. Amelle iman ilişkisi ve bunların ehli sünnet indindeki e, açıklamaları bir de muhaliflerin görüşü değil mi? Yani 4-5 evet. tane imanla alakalı genel başlıklar vardı. Bizim Genel olarak anlattığımız derslerde ne vardı işte imanın hakikati, iman artması, eksilmesi, imanla İslam arasındaki fark, imanla istisna. Bunların hepsi başlı başına bir mesele. Biz başa döndük bunlardan sadece bir tanesini almış olduk. Doğru mu? O da ne? İmanda, he, imanda imanla amel ilişkisi ve işte amelin imandan olmadığına dair bidat ehlinin getirmiş oldukları ne? Şüpheleri ele aldık. Dolayısıyla iman meselelerimizden 4-5 başlıktı bunlar. Sadece bir tanesini ele almış olduk. Geriye diğerleri kaldı. Şimdi onlara bu şekilde devam ediyoruz anlayacağınız. Anladınız inşallah. Şimdi e, inşallah e, geniş bir şekilde ele alacağımız konu yine bu 3-5 ders sürecek belki daha fazla. E, iman artma ve eksilmesi meselesi kardeşler. İşte... Buradaki selefin tavsilli görüşleri ve bidat ehlinin görüşleri, şüpheleri, bunların münakaşası vesaire. Şimdi önümüzdeki seri de tabir sayısı bu şekilde devam edecek. Biraz uzun metrajlı olarak. Buraya kadar anlaşıldı inşallah. O zaman şöyle bir başlık atabiliriz tabir sahihse. İmanın artması ve eksilmesi meselesi kardeşler. İmanın artması ve eksilmesi meselesi. Bu derste ben sadece görüşleri zikredeceğim. Görüşlerin ne olduğunu zikredeceğim ve dersi bitireceğim. Görüşlerin ne olduğunu zikredeceğim, dersi bitireceğim. Zaten iki görüş var. Birincisi ehli sünnetin görüşü, diğer, diğeri de bidat ehlinin görüşü. Bu iki görüşün ne olduğunu ele alacağız. Yani haki görüşlerin hakikati ne? Bunlar imanın artmasında ve eksilmesinde neye inanıyorlar? Ee, özlü olarak bu derste görüşleri ele alacağız. Şimdi kardeşler, diyoruz ki imanın artması ve eksilmesi meselesi. Bu hususta kardeşler,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 O yüzden elimizde sadece İmam Malik işgali kalıyor. O yüzden ondan gelen rivayetleri özellikle bakın ele alacağız kardeşler. Şimdi birinci rivayet İmam Malik'ten gelen birinci rivayet kardeşler. Vehb İbnu Abdullah Abdillah ile gelen bir rivayettir. İmam Malik'ten bir rivayet geliyor. Bu rivayet kardeşler Vehb i̇bn Abdullah Abdillah yoluyla geliyor. Vehb, vehb i̇bn İbnu Abdillah tariki ile gelen bir rivayet var. Vehb i̇bn Abdullah diyor ki kardeşler bakın. Su ile Malik'u Sü e, ile Malik ibnu Enes'in anil iman. Malik ibnu Enes, Malik ibnu Enes'e iman hakkında soruldu. Fakale, qaulun ve amelun. İmam Malik de dedi ki iman, söz ve ameldir. Kultu, ben de dedim ki, Eyezidu ve Yanukus, iman artar ve eksilir mi dedim? Fakale, İmam Malik de bunun üzerine dedi ki, Kad Allahu fi gayri ayin minel Kur'ani enel imanu Allah birçok ayette imanın artılacağı artacağını zikretmiştir. Bakın adamın sorusu imanın artma ve eksilmesi ile alakalı. Ama İmam Mali sadece artma hususuna cevap veriyor. Diyor ki bir daha e zikrediyorum. Kul tu eyazidu ve dedim ki kendisini artar ve eksilir mi? Kale bunun üzerine İmam Malik dedi ki: "Kad zekerrallahu fi gayri ayyin minel kitb minel Kur'an'ı enel imane yazid." Allah birçok ayette imanın artacağını zikretmiştir dedi. Fequltu lahu bu sefer tek şey soruyor. Özellikle o, o kısma cevap vermeyince özellikle eksilmeyi bir daha soruyor. Diyor ki: "Fequltu lahu eyanqus." Peki eksilir mi diye sordum. Kale "Da'il kelam fi nuksanihı ve kuffa anhu." Dedi ki bana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 Gelen ikinci rivayet, bakın tavakkuf ettiğine dair gelen ikinci rivayet kardeşler, İbnul Kasım yoluyla gelen rivayet. İbnul Kasım yoluyla gelen rivayet. İbn, gelen rivayet. İbn Abdilber, malikilerin en büyük imamlarından, ettemhid adlı eserde diyor ki, ettemhid. Açıklayayım tabi ben size, hem elinizde malumat olsun, çok yabancılık çekmeyin. Ettemhid nedir? Mesela biliyorsunuz hadis kitapları var değil mi kardeşler? Mesela işte bu müslim, Ebu Dawoodrimiz değil mi? Kütüb-i Sitte. Bir de Kütüb-i Sitte dışında zikredilen mesela ne var? Darimi var, Ahmedin ne? Müsnedi var. Değil mi? Bir de Muvatta var. Doğru değil mi? Biliyorsunuz İmam Malik Muvattası. İşte et bu Muvatta'ya yazılmış bir şerhtir. Baskılarına göre değişir. 30-35 ciltlik bir şerhtir. Ve Muvatta'nın en geniş şerhidir. Muvatta normalde bir cilt bir kitaptır. Baskısına göre. Bunu 30 cilt boyunca şerh etmiştir. Kim? İbn Abdilber. İbn Abdilber kim? İbn Abdilber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 İmanın artacağını ve eksilmesi hakkında da tavakkuf ettiğini ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Aynı şekilde İmam Malim bu sözüne kardeşler İbn Teymiye de fetvasında yer veriyor. Aynı şekilde El Kadı İyad, Kadı İyad da Maliki alimlerinden muhaddis biri kimsedir. Hadis de eden bir kimsedir. Kadı İyad da Tertibül Medarik'te. aynı şekilde İmam Zehebi İbn Teymiye'nin talebelerinden. İmam Zehebi de Siyerü Alamin Nubala'da kardeşler ne yapmıştır?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 Imani İmam Malik'e iman artıp eksilir mi diye imandan soruldu. İmam Malik'e artıp eksilir mi diye imandan soruldu. Ama bakın iki tane rivayet zikrettim. İmam Malik'in sözlerine dikkat edin. Çünkü anlayacaksınız ki sözlerinde bir işgal yok ileride. O yüzden buraya dikkat edin kardeşler. Yani sözlerine e, aklınıza tutmaya çalışın. En azından genel anlam olarak aklınıza tutmaya çalışın. Su ile malikun anil iman yezidu ve yankus. İmam malike artıp eksilir mi diye imandan soruldu. Fekale yezidu. Ve zâlike fî kitabillah. Dedi ki artar. Allah'ın kitabındaki durum da bu şekildedir. Yani Allah'ın kitabında durum budur. Yani artacağıyla alakalıdır zaten. Fekile lehu. Ve ona dendi ki. Ve yankusu. Ya Eba Abdirrah Abdillah. İyi de artar eksilir mi? Ey Eba Abdullah denildi. Kale. En Bunun ötesine geçmem dedi. Bunun ötesine geçmem. Bu sözü aşmam. Bakın bu rivayeti İbn-i Hadi İrşad-ı Salik'inde ne yapmıştır? Zikretmiştir kardeşler. Bu üçüncü rivayet kimin rivayeti dedik biz? İsmail i̇bn Ebi Uveys yoluyla gelen rivayet. İsmail i̇bn Ebi Uveys kimdir? Kendisi döneminde Medine ehlinin alimi ve muhaddisi olan bir kimsedir.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 İmandan çıkarır. Dolayısıyla İmam Malik eksilme sözünde ne yapmıştır? Tavakkuf etmiştir. Ama buradaki kastı imanın, ne? i̇manın tasdik kısmındaki eksilmedir kastı. Burada tavakkuf etmiştir. Bunu söyleyen kim biliyor musunuz kardeşler? İmam Nebevi. Müslim'e yaptığı şerhte. Bir sebep zikrediyor İmam Nebevi. Müslim'e yaptığı şerhte. Bu birinci sebepmiş. Bakın. İkinci sebep.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 Gerekçeyi kim açıklayacak? Sebep. Kim toparlayacak? Anlaşıldım diye bir farkına varayım. Evet. de hocam. Evet. Tastik'in eksilme hususunda tava tavakuf etmesi. Evet. Neden tavakuf etmiştir? Tastik'in eksilme kısmında. Ee, herhangi bir nas bulamadığından dolayı. Yok şundan dolayı. Çünkü...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 Şu an aklında olmayan. Ama başkaları da var. Evet. Aslında bu ikinci görüş yani tavakuf etmesi, eksilmemesini yani birilerine göstermesi bu haricelere muvaffakat etmesini gerektirmiyor mu yani? Aslında yani böyle bir işte. Şimdi Eksilmem bunlar illet olarak sebep olarak bunu zikrediyorlar. Zaten biz bu sebepler arasında tercih yapacağız birazdan.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 ve onların meseleleri arasını, sözleri arasını en iyi cem, cem eden, tahkik eden, tahrir eden yeryüzündeki en büyük alimdir. Onun gibisi şu an bilinmiyor. Allah Subhanahu ve teala birilerine nasip etmiştir, meşhur olmamıştır, duyulmamıştır o hariç. Ama yeryüzünde ehli sünnetin görüşünü kendisinden bugüne kadar bilinen alimlerin kabul ettiği hiç kimse bilinmemektedir İbni Teymiye kadar. O yüzden İbni Teymiye'nin de alimlerin görüşleri hakkındaki...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 ve Ma Malik ibn Enes'in ve İbn Cüreyc'in ve Süfyan ibn Uyeyne'nin dediğine göre iman söz ve ameldir, artar ve eksilir. Diyor ki: Ben Ma'mer'den, Süfyan es-Sevrî'den, Malik ibn Enes'ten, İbn Cüreyc'ten ve Süfyan ibn Uyeyne'den işittim ki şöyle diyorlardı: İman söz ve ameldir, yezîdu ve yenkusu, artar ve eksilir.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 Yekul El imanu kavlun ve amlun yaziidu ve yenkus. İmam Malik diyordu ki. İmam Malik şöyle derdi. El imanu kavlun ve amlun. İman söz ve ameldir, yaziidu ve yenkus. artar ve eksilir. Bunu Abdullah es-Sunne de ondan sonra el-Hallal es-Sunne el de ve başkaları rivayet etmişlerdir. İsnadı sahihtir arkadaşlar. Bakın dördüncü rivayet. Ebu Osman Said İbnu Davud rivayet diyor ki: Kane Malikun yekul İman قولun ve amelun يزيد ve ينقص. İmam Malik diyordu ki iman söz ve ameldir, يزيد artar ve eksilir. Bunu da Hallal Sünnesinde rivayet etmiştir. Bakın 5. ve son rivayeti de söyleyeyim. Suheyd ibn Said ibn Sehel el-Harevi rivayeti kardeşler. Burada da aynı artar ve eksilir ifadesini ne yapıyor? Kullanıyor. Bunu el-Beyhaki Sünnen'de zikrediyor. Ve bundan başka rivayetler de var kardeşler.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 e, İbn Abdülber diyor ki, et temhitte söylüyor bunu. İmam Malik'in İbnul Kasım rivayetinde gelen sözlerine işaret ediyor. İbnül Kasım rivayetinde ne gelmişti? Eksilmede tavakkuf ediyordu. Onu söylüyor e, İbn Abdülber et temhitte diyor ki, İmam Malik'in İbnül Kasım'ın rivayetinde gelen sözlerine e, sözlerinde diyor. Oraya işaret ediyor. E, pardon, oraya işaret ediyor. O sözlerine işaret ediyor ve diyor ki, Abdurrezzak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 Bunun bir ihtilaf, ehli sünnet arasında bir ihtilaf olmadığının en büyük delillerinden biri de kardeşler. Bakın. İmam el lâlekâ Şerhu şerh-u sünnede. El-Acurri şeriada. İbn-i Ebi Asım el-sünnede. Ebu Nuaym el-hüccede. El-Khalal el-sünnede. İbn-i Ebi Zameneyn usûl sünnede. İbn-i Battah el-ibâne'de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 Onlara tabir sahilse çok hayran olmuştur. Bunlardan bir tanesi i̇bn Abdilber'dir dedik. Bir tanesi de mesela İmam Mervezi'dir kardeşler. Bir tanesi de işte budur. Ebu Ubeyd Kasım İbni Sellem. Yani nasıl biz günümüzde İbn-i hayranız iliminde veya onun gibi başka alimlerin ilmine hayranız. İbn-i bir gibi bir adam ki bazı alim talebeleri diyor ki bana diyor.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 Yerlere göklere sığdıramadığı alimlerden birisidir. İbn Ebu Ubeyd Kasım İbn Ve bunun iman adlı bir eseri vardır ve Şehreban rahimeullah da tahkik etmiştir bu eserin öneminden dolayı. Küçük bir eserdir. 20-30 sayfadır. Ama inanın biz şimdi iman meselesine dair 50 sayfa ben burada boğazımı patlatıyorum ya. 15 sayfayı okuyun benim size verdiğim ilmin 10 katı vardır içerisinde.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 İmam Mali devzikle diyor, Medine imamı olarak da İmam Mali zikrediyor. diyor. Sonra diyor ki, bütün bunlar yani zikrettiğim bütün bu imamlar diyorlar ki, ha ula ikul Bunların hepsi diyorlar ki, el imanu kavulun ve amelun iman kavil ve amerdir yeziyi duwa artar ve eksilir. Evet, kendisi de selef'in kavillerini bilmede en meşhur insanlardan bir tanesidir. Ebu Ubeyd Kasımülü sallam. Bakın selef'in icması ve selef'in görüşünün ne olduğunun bakılması için. En muteber imamlar, imamlar bunlar yani zihninizin bir köşesinde dursun. Çünkü bunlar bizim miraslarımız. Bakın kardeşler mesela İmam Mervezi. Bu üç imamı özellikle aklınıza susun. İmam Mervezi, İbnu Abdilber ve Ebu Ubeyd Kasım İbni Sallam. İmam Mervezi, İbnu Abdilber, Ebu Ubeyd, Kasım İbni, Kasım İbni Sallam. Bunlar diyorsa ki selef icma etmiştir bir meselede Allahu u yüzde doksan isabettir. Beşer olduğu için hataları da vardır. Evet. O yüzden kardeşler İbn Teymiye ve İbn Batta gibi bakın İbn Batta da bunun içinde birçok imam Ebu Ubeyd'in kavillerine yöneltiler insanları. Merci görürler. Selef'in görüşünün ne olduğunu tespitte. İbn Batta da bunların arasındadır. Yine bakın delil olarak kardeşler delil olarak yani ihtilaf olmadığını delil olarak Ehli Sünnet arasında bu meselenin ihtilaf olmadığını delil olarak birçok imam imanın artıp ve eksildiği hususunun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 Dedik birinci görüş ehli sünnetinde ve tahrir ettik, ispatladık ve arasında bir ihtilaf olmadığını beyan ettik, söyledik. Şimdi ikinci görüş iman artma ve eksilmesinde. Bu görüşte kardeşler harici mutezile eşarilerin cumhuru cehmiye ve sair mürciye fırkalarına ait görüştür. Bu görüş kiminmiş? Eşariler şey harici mutezile eşarilerin cumhuru ki bazılarına göre eşari arasında icma var diyorlar. Önemli değil ama biz cumhuru diyelim şimdi. Hariciler, Mu'tezile, Eşarilerin Cumhuru, Cehmiye ve Sair diğer mürciye fırkalarına göre iman artmaz ve eksilmez. Yani bütün ümmet bu hususta ehli Sünnet'e cephe almış demektir kardeşlerim. Ki bakın Ebu Hasan el-Eş'ari de demiştik biz geçmiş derslerde fırkaların görüşlerini en iyi bilen insanlardan birisidir. Makalatül İslamiyyin adlı eseri vardır. Ben mesela oraya o, benim çok hoşuma gider. Çok sık dönerim o esere. Bakın Mürciye lafsını Mürciye fırkasının görüşünden bahseder bahsetmez ilk cümlesi. Bakın önünde arkasında hiçbir cümle yok. Aklımda kaldığı kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam ilk cümlesi diyor ki Mürciye kendi arasında 12 fırkaya ayrılmıştır kardeşler. İlk sözü bu. İşte bu 12 fırkayla da beraber. Mürciye kendi arasında. Bunun dışında hariciler, mutezileler, eşariler, eşarilerin cumhuru cehmiye. Zaten cehmiye de mürciye fırkalarının bir şeyidir. Oradan çıkma zaten. Bunların hepsine göre iman artmaz ve eksilmez kardeşler. i̇bn Teymiye'nin de belirttiği gibi kardeşler kıble arasındaki yani ehl-i sünnetle diğer fırkalar oluyor dolayısıyla. Çünkü ihtilaf iki tane. İbn-i de dediği gibi kardeşler kıble ehli arasındaki bu ihtilaf imanın müsemması hakkındaki ihtilaftan kaynaklanmaktadır. Neden bu ihtilaf var ehli sünnetle e, diğer fırkalar arasında? Sebebi ne? İhtilafın çıkış noktası neresi? İmanın müsemması yani hakikati hakkındaki ihtilaftan kaynaklanmaktadır bu sebep. Neydi ima, imanın hakikati? Bize göre cüzlere bölünür. Onlara göre cüzlere bölünmez. Cüzlere bölünmeyince de cüzün yokluğu Eksikliği olmayacak çünkü zaten cüze bölünmüyor. İşte ihtilafın sebebi buradan kaynaklanmakta. Birisi gelse dese ki neden kıble ehli Müslümanlar ve Müslümanlardan ilim ile uğraşan her taifenin alimleri kendi aralarında bu İslam ümmeti neden ihtilaf etmişlerdir imanın artma ve eksilme meselesinde? ihtilafın çıkış noktası neresidir? Diyeceğiz ki ihtilafın çıkış noktası, Şeyhul İslam İbni Teymi'nin de belirttiği gibi, ihtilafın çıkış noktası imanın hakikatinin ne olduğundaki ihtilaftan kaynaklanmaktadır. iman hakikatindeki ihtilaf da neydi? İmanın hakikati bize göre cüz, iman cüzlere ayrılır ve cüzün yokluğuna göre kişiye değer verilir. Diğer bütün fırkalara göre neydi? İman cüzleri ayrılmaz. Yani harici ve mürciyelere göre ve muhtesilere göre. İman cüzleri ayrılmaz. Dolayısıyla mürciye göre bazısının kalması hepsinin kalması demektir. Çünkü cüze ayrılmaz. Harici ve muhtesileye göre bazısının yokluğu hepsinin yokluğu. Bir kısmının yokluğu hepsinin yokluğu demektir diyorlar. O yüzden dedi ki Kıble arasındaki bu ihtilaf imanın müsemması hakkındaki ihtilaftan kaynaklanmaktadır. Bunu İbn-i söylüyor. Bakın bunu sadece ihtilafın sebebinin bu olduğunu sadece İbn-i söylemiyor kardeşler. İhtilafın böyle olduğunu bizzat eşarilerden Ebu Maali El-Cüveyni de söylüyor. Ondan sonra El-Razi er de söylüyor. Fahreddin i Razi de söylüyor. Ve başkaları da söylemiştir sebebin bu olduğunu. Tabi şunu da özellikle zikredelim. Bakın burada önemli bir husus var kardeşler. Bazı Mutezile ve Eşariler bakın hepsi değil. Bazı Mutezile ve Eşariler bazı sözlerinde. Bazı Mutezile ve Eşariler bazı sözlerinde imanın artıp eksileceğini söylüyorlar. Yani iman artar ve eksilir diyorlar. Ancak bakın buraya çok iyi dikkat edelim. Ancak kasıtları iman artılır eksilir, eksilir artar derken bu ifadelerindeki kasıtları selef'in kastettiği gibi İmanın hakikatinin artıp ve eksilmesi değildir. O yüzden buraya dikkat edelim çünkü biz muhaliflerin görüşünü eğer mesele ilmi ders istiyorsak iyi tahkik etmemiz gerekir. Bazı eserlerinde bu sözü görmemiz bizi aldatmasın. Bu ifadeyi kullanmışlardır. İman artar ve eksilir ve kastları farklıdır. Selefin kastettiği gibi imanın hakikati artar ve eksilir kastı yoktur bunlarda. O yüzden bunların görüşlerini iyi tahkik edip anlamak gerekir ki yanılgıya düşmeyelim. Örneğin, bakın örnek vereyim size. Mu'tezile alimi El-Kadi Abdülcabbar mesela der ki fe'in qale birisi derse ki etekûlûne fil imani enhu yezîdu ve yenkûs birileri bize derse ki diyor. Mu'tezile alimi kadi Abdülcabbar birileri bize derse ki siz imanın artıp ve eksileceğini söylüyor musunuz? gilir ona şöyle deriz. Öyle ona şöyle denilir. Naam evet artar ve eksilir yani. Neden? Devam ediyor. Diyor ki li ennel iman kullun vacibun yalzamu al mukallaf al qiyam bihi. Ve'l vacibu ala ba'd al mukallafin akseru min al vacib ala ghayrihi. Fehu yuzeedu ve yanqusu min haja'l vejh. Bakın diyor ki evet ona iman artar ve eksilir deriz. Neden? Çünkü iman vacip bir bütündür mükellefin hepsini yapması gerekir. Bazı mükelleflere vacip olan bazılarına vacip değildir. Yani bazılarına vacip olan şeyler bazılarına vacip olandan daha çoktur. Mesela bir insan vardır onun vacibi başkasının vacibinden daha çoktur. Doğru değil mi kardeşler? Yani mesela düşünün işte gücü yetiyor adam maddi olarak bu adama haç da var, zekat da var. Ha bazı adama ne? Yok. Dolayısıyla ona vacip olan ona vacip olandan daha çok değil mi? İşte bu yönden artma ve eksilme olur. Yani kastı neymiş? Birilerine göre vacip daha fazla, birilerine göre eksik daha fazla. Bu cihetten kastımız bu demek istiyor. Anladık mı kardeşler? O yüzden hani imanın hakikatinde eksilme ve artma diye bir şey söz konusu değil bunlarda. Bunu iyi bunu iyi anlayalım kardeşler. Yine aynı şekilde kardeşler bunu eşarilerden bir grup da zikretmişlerdir. Bu olayı, bu hususu. Ve kendi taifelerinden, kendi alimlerinden bir kısmına bunu zikretmişlerdir, nispet etmişlerdir. İman artar ve ekşilir şeklinde. Mesela işte e, El-İyci bunu iki görüş olarak zikretmiştir hatta kendi mezheplerinde. Etteftazani mesela Şerh-ül Makasıt'ta, Beycuri Şerhinde vesaire. Ondan sonra El-Baghdadi Usulü Dinde bunu ne yapmışlardır kardeşler? Zikretmişlerdir. Hatta bazı eşyalar yanılgıya düşerek kendi mezhebimizde iki görüş var demişlerdir. Halbuki Allahu Alem. İki görüş arasında hiçbir ihtilaf yok. Çünkü artmaz ve eksilmez diyenler zaten artmaz ve eksilmez diyor. Artar ve eksilir diyenlerin de kastı imanın hakikatindeki artma ve eksilme olmadığı için ne var? Eksilme olmadığı için bir ihtilaf yok. Yani bunlar kendi aralarında raci olan icma etmişlerdir ki kardeşler iman artmaz ve eksilmez. O yüzden bazı eşareler artmaz ve eksilmez sözünden kastlarını da belirtmişlerdir özellikle. Mesela üç 4 tane kasıt istediler derler ki iman artmasından maksat işte tasdikin devamlı olarak sende kalması anlamındadır diye ne yapmışlardır görüşlerini açıklamışlardır demek ki iman hakikatinde artma ve eksilme yok işte baksın Ebu Maal Cüveyni falan bunları anlatıyor vesaire bazıları da demişlerdir ki mesela şeylerden iman edilen iman artar kastımız iman edilen şeyin art, artıp eksilmesine göre şimdi iman edilen şey artar mı artar yani mesela neydi? İman edilen şey, sahabeler ilk iman geldiğinde tevhidle mukataplardı. Sonra arttı. Ne oldu? Namaz geldi mesela buna. Değil mi? İman edilen şey artmış oldu. Namaza da artık iman edeceğim. Değil mi? Buna yakın bir anlamla kastettikleri bu. Yani hiçbirisi başka şeyler de zikrediyorlar. Diyorlar ki işte imanın ziyadesinden maksat onun işte kalpte semeresinin ortaya çıkmasıdır vesaire. Buna benzer bir sürü şey zikrediyorlar. Kendi aralarında lafız farklılıkla var. Yani bir sürü problem var. Velhasıl raci olan bunlar arasında bir ihtilaf yoktur. Bunlar arasında icma en kabul edilmiştir ki veya en fazla şunu diyebiliriz en uzak cumhur ulamaları demişlerdir ki iman artmaz ve artmaz ve eksilmez. Böylelikle kardeşler görüşleri anlamış olduk. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve arka lena binamuhamedin Muhammed'in ve, ve sahib icma'yın. Tabii şunu da söyleyelim önümüzdeki derste de inşallah kardeşler ne yapacağız? Artık görüşler karşılıklı deliller münakaşalar bu şekilde seri inşallah devam edecek. Önce ehli sünnetin görüşünün delilleriyle. Ee, devam edip serimizi e, sürdüreceğiz inşallah. Vallahi alemdü sallallahu aleyhi ve sellem